hoş geldiniz. Fatih Fazıl, Semenderli Lisesi Doğan. Altı sayılın öğreticilerinden sayın Mahmut Başar. Ee, kendisi bize ne geldi diye tartışmalar sorunu yapacak. Ben davetimizi kabul edip geldiği için teşekkür ediyorum. Evet, pekâlâ. Evet, Çok geniş bir alan Onun için e, pardon, teşekkür e, Bir yerden başlayalım. E, diye e, gidiyorum. Yani bir kere tarihini görürüm çünkü gel tarihi önem veren birisi 1770-1831 yılları arasında yaşadı. Ki bu tarihler aynı zamanda Beethoven'in de doğum bölüm tarihleridir. Ve hatta bazı müzikçiler ikisini karşılaştırırlar. Mesela oradan başlıyordum çünkü Hegel yazmış olduğu bir felsefe kitabının başına fenomenolojinin başına diyor ki felsefi sunum müziği ve şiiri örnek alarak sıradan mantığı kırmalıdır. Ve açıklama yapıyor. Sıradan mantıkla sadece bir özneye bir yüklem atfediyoruz. Ahmet akıllıdır. Fakat bu akıllılık dışarıdan Ahmet'e önerilen veya atfedilen bir şey gibi oluyor. İşte Aristot'tan beri. Oysa gerçek felsefe spekülatif bir e, atfetme olayına bağlıdır diyor. Yani Spekülatik kulum zaten e, ayna demek. Bir tür yansıtma olayı. Ve öyle ki özelliğinin kendisinin kendi içindeki bir çelişki sonucu bir takım özellikleri benimsediği anlaşılabilir. Ve bunu ancak müziği ve ritmi anlarsak anlayabiliriz diyor. E, Batı dillerinde eski Yunan'dan beri vezin anlamına da gelir. Şiirdeki vezin. Böylece Ege'nin dille ilgili bir e, dialektiği var. Yani öyle bir şekilde dili kullanıyor ki bu dilde e, Özde'ye Özde herhangi bir şey atfederken tek yanlı davranmıyoruz. Özde'nin kendi içindeki çelişkileri de bir tür mıknatıs gibi kendisine benimsediğini ve ayrıştığını görüyoruz. Bunu Ege'nin birçok şekillerde dile getiriyor ve bunu bir tür mutlak olarak görüyor. 171-1831'e tekrar dönersek bu dönemde ne oldu? Fransız ııı ihtilali oldu 1789'da. Ve Hegel Fransız ihtilalini her zaman benimsemiştir. Çünkü o zaman Almanya'da Fransız ııı e, ihtilalini benimseyenler bir ağaç kurup çevresinde devrim ağacı adını verip onun çevresinde işte ııı e, şarap içiyorlarmış veya dans ediyorlarmış veya dua ediyorlarmış falan. Bunu arkadaşlarıyla yapmış kendisi gençken ve bundan her zaman e, gurur duyduğunu söylemiştir. Hatta gençliğinde, çünkü bir de Hege'nin e, aşağı yukarı işte ilerden beri gençlik e, eserlerine de sahibiz. Çünkü önceden e, onlar yok elimizde. E, gençliğinde Fransız devrimini en önemli bir olay olarak gördüğünü ve eski Yunan'ı da o, o 18. yüzyılın aydınlanma geleneği ve Almanya'daki bazı e, düşünürlerin geleneği içerisinde eski Yunan'ı da bir altın çağ olarak gördüğünü biliyoruz. Bu dönemde yazdığı eserlerde söz gelişi Hristiyanlığı, Yahudiliği, Roma dönemini tarihte kötü ve eksik dönemler olarak görmüştür. Çünkü Fransız ile birlikte eski Yunan'daki bir tür birlik, ahenk, bütünlük yeniden canlanmıştır. Burada işte mantık ve tarih olarak geleneğe çok önem verdiği şey şu, tekil olarak bir yaşantımız var. Ama bu tekil yaşantı, aynı zamanda evrensel bir yaşantının kendisi. Tekil ile evrensel arasındaki çelişki, çatışma, eski Yunan'da halloluyor. Çünkü eski Yunan'daki polis, ideal kent, öyle bir şekilde ayarlanmış ki, vatandaşlar konuştukları zaman, aynı zamanda evrensel olanı söylüyorlar. Bu yüzden eski Yunan'da işte demokrasi, efendim, tiyatro, sinema, sinema diyorum felsefe, sanat gibi bir takım şeyler aynı zamanda nesnel olarak incelendi. Çünkü bir tek olan bir şey, tekil olan bir şey evrensellik adına konuşabiliyordu. Evredeki bir toplumda ayrışmalar, darizalleşmeler olunca bu çok zor. Bugün e, Türkiye'de birisi e, bütün Türkler şöyledir diyemez. Çünkü etolojen bir toplumumuz. Bütün Türkler adına e, konuşmak e, imkansız gibi diyelim. Ama eski Yunan'da böyle bir şey var ve Fransız ile tekrardan bireyin tek olanın evrensel bir e, devlet içerisinde söylediklerinin de doğru olduğu bir e, dönemin geldiğine inandı ve e, bilhassa Yahudi düşüncesinin veya dininin bunu önlediğini çünkü e, hiçbir zaman erişilemeyecek ve ne olduğu bilinmeyen bir tanrıyla e, hareket ettiğine göre bir ayrılma getirdiğini, Roma döneminde sadece e, hukuk ve hem de e, ticaret hukuku, mal hukuku gibi şeylerle uğraştığı için soyut olduğunu düşünerek e, Fransız devrimini ve e, şeyi, e, Eski Yunan yüceltmiştir. Ama sonradan, e, çünkü Hegel e, bu arada e, yerinde duran düşünürlerden değildir. Sözgeçimi Kant'a ele alırsak, yani siz hemen önce Königsberg'den Kant ömründe çıkmamış bugün Kalingrad denen Rusya'ya ait bir yer e, birisiyken, Egel Tübingen'de doğmuş, şey, Stuttgart'ta doğmuş, sonra Tübingen'e gitmiş, sonra Berne gitmiş, sonra Frankfurt'a gitmiş, sonra İyenler, Bamberg, Nürnberg ve Berlin diye durmadan çeşitli yerlere gitmiş birisi. Bu arada Fransa'ya ve başka yerlere de yolculuklar yaptı. Dolayısıyla e, düşüncesinde bir takım değişiklikler olan birisidir. Ve e, sonradan yani olgun döneminde bu e, ...Yahudi diliyle ortaya çıkan e, tanrı anlayışının, tek tanrıcılığı eski Yunan'dan farklılığının olumsuz olanı ve e, bireyin içindeki çelişkileri ortaya çıkarttığını düşünerek tarihe bütün dönemleri koymaya çalışmıştır. Bu bakımdan 18. yüzyılın sonuna kadar felsefe daha çok doğayı örnek almıştır diyebiliriz ve mekan coğrafi olarak çalışıp oysa Hegel birlikte tarih felsefe alanına girmiştir ki Hegelci olarak ele alacağımız işte Marx ve onun devamı da bu tarihselliği Hegel doğrultusunda devam ettirir. Öyle ki Hegel'de hatta bir tür doğa düşmanlığı vardır. Doğal olan hiçbir şeyi sevmez. Çünkü insanlar buna göre doğal yaratık değildir. Hatta doğa bile doğal değildir. Çünkü değişir, farklılaşır, kendi içinde değişik alışmalardan geçen denizleri, suları, dağları incelediğimiz zaman, dağların bir zamanlar deniz kenarlarında olduğunu, denizlerin sonra değiştiğini falan öğreniyoruz. Dolayısıyla yani doğa derken insanların hiçbir zaman değişmeyecek kendisiyle aynı kalan bir e, temel varlık olarak düşünmesine karşı. Çünkü tarih olduğumu her zaman öncesi var, sonrası var. Öncesi ve sonrası olması çatışma, çelişki, farklılaşma, ayrışma, aynı olmama özellikleri getiriyor. Ve oradan Ege'nin en büyük iddiasına ve çelişkisine geliyoruz. Öyle bir sistem yapmak istiyor ki tarihin içine kendisi koysun. Genellikle sistem yapanlar bir takım şeyleri dışlar. Oysa Ege'nin sistemi hiçbir şeyi dışlamayan, bütün karşılaştığı şeyleri tamam sen de bizdensin deyip kendi içine entegrasyon, bütünleştirici birleştirici bir şekilde ele alan bir şey. Bu yüzden tamamlandığı zaman Ege'nin sistemi eski Mısır'dan kendisinin 1831'de öldü. İşte yaşadığı döneme kadar yani 19. başı Almanya'ya kadar bütün insanlık tarihinin sadece insanlık tarihi değil sanat tarihi, bilim tarihi, dinler tarihi benimsenmiş ve bütün çelişkileriyle birlikte irdelenmiş bir tamamını sunuyor. Şimdi böyle bir şeyin olması için aynı zamanda bir takım koşullar gerekir. Yani birinci koşu, ki işte Hegel buna kendisinin bu felsefede bir icadı olduğu için e, onu e, söyleyelim. Aklın hilesi diyor. Aklın hilesi kavramı olmadan anlayamayız. O aklın hilesi de şu, akıl kendini gerçekleştirmek için kendinin tersine başvurmuş. Yani aklın tersi olarak görülen tutkular, bireysellikler, çılgınlıklar, cinayetler, akılın içine girmiyor gibi görünen ne varsa... Aklın kendisinin kendini gerçekleştirmek için kendi kendinin tersine götürerek kendini gerçekleştirmek için kullandığı bir yöntemdir. Böyle bir iddiası var Egin. O zaman yeryüzünde olan her şey meşru kılınıyor bir yerde tarih savaşından. Çünkü söz gelişi geldiği ki tarih hocaları günümüz öyle değil herhalde incelerken mesela Sezar'ı, İskender'i, Napolyon'u, hep eleştiriler, neler yapmış, şöyle yapmış, oraya gitmiş, burayı kesmiş olan. Halbuki bunların hepsi gereklidir. Çünkü tarihin olması için bunlar e, gerekliydi diye düşünüyorum. Dolayısıyla insanlığın başlangıcında eğer 18. yüzyılın düşünürleri ki 17'de başlamıştır Avrupa'da. Toplumsal sözleşme olarak almıyor. Russo, Hobbes, Locke, e, hatta Kant. Toplumsal sözleşmeye inanır yani insanlar doğada yaşıyordu ama doğada yaşananın bir takım güçleri vardı ve bir tür toplumsal sözleşme yapıp devleti ve e, şey politik düzeni kurdular. Hegel'e göre bir şiddet, bir kan dökme olayı olmadan insanlık tarihi başlamamıştır. Bu şiddet ve kan dökme sonucunda insanlar usta, köle diye ikiye Oysa insanlığın temel amacı ve tarihin de temel amacı özgürlüktür. Ve bu özgürlük tarihi içerisinde aklın amacı buysa ille de gerçekleşecektir. Bu arada hatta bu konuda bir örnek vereyim. Ahmet Hamdi Tanpınar, Tevfik Fikret'in e, tarihi kadim şiiri var. O şiirden yola çıkarak Tevfik Fikret en Hegel şairimizdir der. Orada çünkü böyle bütün bir tarihi kadim işte insanlık tarihi çeşitli aşamalardan geçerek en sonunda özgürlüğe kavuşuyor. Ve e, bu birinci koşuldu yani hegel. Bir tür aklın hilesi diye bir kavram çıkararak yeryüzünde e, dışlanan ne varsa, aklın ben e, buna inanmıyorum, bu tutkudur diye dışladığı klasik felsefede, Descartes'le, Platon'la her zaman tutkular e, dışta tutulmuştur. Bunların hepsinin aklın belirli bir e, saklı şekli olduğuna inanır. İkinci bir e, koş, koşu da şu, mutlaklığın varlığı. Çünkü e, Almanya'da Hegel'den önce Kant vardı ve Kant mutlak bir bilginin olamayacağını her şeyin yani Kant başka şekilde de okuyabiliriz de e, öyle bir izlenim Hegel'de de bıraktı mutlak bir bilgiye ulaşamayız e, dolayısıyla e, şeyin sadece gördüğümüz veya beş duyuyla algıladığımız fenomenlerin bir dökümünü yapabiliriz e, mutlaka ulaşamayız. Hegel bunu bir tür e, akla küfür olarak görüyor. Çünkü mutlak olan bir şey varsa o mutlak olan muhakkak kendini gösterir. Ve bu burada yani onun da üzerine ve gel. protestan e, bir seminerde e, okumuştur. Yani şu doğdu dedik Tübingen'de gençliğinde e, papaz okulu, yani papaz okulu yetiştiren bir seminer, protestan seminerde okudu. Dolayısıyla evet. Hristiyan ilahiyatının e, üzerinde etkisi vardır. İşte Hristiyan ilahiyatında zaten Tanrı dünyayı e, düzeltmek için diyelim peygamberler yolladıktan sonra bak, bakıp da e, insanlar adam olmadı diye düşünerek kendisi gelmeye karar vermiştir. Burası mutlak bir şey insanlara ve gö görece gibi olana kayıtsız kalamaz. Adnan bu mesela işte Hegel'de, de Lenin de diyelim böyle bir Hegelciğin var. Görece olan zaten mutlak görece olan zaten mutlak barındırır diye bir düşünce. Demin söylediğimiz şeyin, yani akıl kendisinin tersini e, de benimsel sözünü başka bir şekilde Hegel'e göre mutlak, bu arada mutlak sözcüğü talk, Arapça'da talk ve batın dillerine absolvere, hemen hemen aynı şey, kendi haline bırakmak anlamına gelir. Bir e, mahkemede e, şeyin kararıdır. Karar e, boş hale getirir. Yani artık o suç verildikten sonra suç üstlenerek kişiden, hukukta e, kendisi onu yüklenerek kurtulur. Hem kurtulma demek, hatta çobanların, gerek Arapça'da gerek e, Latince'de, çobanların koyunları kendi haline bırakıp otlatmasına da absolvere e, denir. Bu da absolü kelimesinin üzerindeki Hegel, böyle kelimelerin tarih boyunca aldığı anlamlara çok önem verir ve onlar üzerinde durur. Dolayısıyla mutlak dediğimiz zaman, kendi haline bırakılmış ve kendisi olmaya yönelmiş bir süreci alıyor. Ve dolayısıyla mutlak vardır ve biz mutlaka bilebiliriz Mutlaka bilgilerimizin tamamında bir mutlak bir diye ulaşabiliriz diye Hegel'in bugün bile Hegel karşıtlarının kabul etmediği bir var. E, <gülüyor> Hatta bu açıdan kendisi bulunduğu zaman şaşırırsınız zamanının fiziğini, biyolojisini, resim dali'nin hepsini izleyebilir. Hani günümüzde ulaşamıyoruz bunların hepsine deniliyor ve e, Rönesans'tan biri başlamıştır. Leonardo da Vinci Birincisidir onların nereden böyle her şeyi bilen ve her konuda e, yaratan birisi. Hegel buna inanıyor bütün bilimlerin hepsinin bir birliğine. Dördüncü bir koşula geliyoruz iki mi söyledim yoksa? Yani akıl dedim bir de vücutla dedim evet. Üçüncüye geliyorum. O da şu dünyanın kendisinde akıl vardır. Bu da gene felsefeye giriyoruz. çünkü eski Yunanda. İlk filozoflar işte her şey sudur e, Thales, ateştir Heraklites soran derken Anaksagoras ki Sokrates'in hocasıdır, Nus akıl demiştir ve e, Nus akıl gene e, Yunan dilinde herhangi bir maddeli çok incelmiş bir şekilde Çünkü Sokrates diyor ki ben akıl dediği için inandım ona ama okuduğum zaman tam olarak yine bir maddi bir şey gördüm ona diyor. Yani aklın, dünyanın kendisinin hareketinde, oluşunda, özelliklerinde bir akıl vardır. Akıl bizim insanların kafasında olan, akıllı insan gibi kullandığımız bir şey değildir. Akıl dünyanın kendisidir. Bu da gelin bir şartı. Zaten bu arada gene Almanca'ya geçersek, Hegel'in işte şöyle bir sözü var, felsefesinin başında. Türkçe önce öyle çevirelim, gerçek olan her şey akla yakındır, aklı olan her şey de gerçektir. Bu sözünü kullanırken gerçek diye çevirdiğimiz kelime Almanca'da yani etkili, herhangi bir şeyin etkisi varsa ki Almanca'da ünlü de gerçek anlamına da geliyor zorunludur aynı zamanda yani yağmur yağıyorsa artık bir zorunluluk içerisinde yağıyordur, bunu önleyemeyiz. Dolayısıyla gerçek olan her şey zaten kendi içinde akıl dediğimiz şeydeki özellikleri barındırır. Gerçeği kendisi akli olarak ilerler. Bu yüzden eğer ben zaten felsefe yapmıyorum diyor yaptığı şey felsefe. Zaten gerçekte olan bir şeyi, tarih boyunca olan bir şeyi dile getiriyorum, irdeliyorum. Ve buradan iddiası diyor ki felsefe her zaman geç gelir. Çünkü olaylar olur. Ve e, şeyin e, Tanrıca Athena'nın hasıl şeyi Baykuş'tur. O e, akşam olunca birdenbire e, çıkıyor ortaya. Bu yüzden de gündüz insanlar tarihi yapar. Felsefeci gece onların derinliğine inip onları düşünür ve irdeler ve bunların ne olurmuş olursa olsun dünyada en kötü düşünülen şeyler, bütün onların hepsini kendi içinde bir mantığı, bir e, şeyi akli bir özelliği olduğunu çıkarabiliriz diyor. Dolayısıyla akıl dışı bir şey bırakmıyor. Buna da zaten mutlak diyor. Dünyada bir akıl, bir akıl dışı diye bir çatışma yok. Oysa mesela aynı dönemde Alman romantikleri öyle bir şey görmüşlerdir. O yok, akıl her zaman e, dünyanın kendisidir. Oradan işte, Dördüncü olarak tarihe geliyoruz. Tarih zaten gerçeği kendisinde olan ve kendisinde aklı barındıran bir özelliktir. Bunun felsefi olarak şöyle bir önemli sonucu var. Hegel'e kadar felsefe orta çağda çıkmış bir kavram ve Müslüman Yahudi Hristiyan ilahiyatında hayatında eski Yunan'da yoktur ama çok önemli bir kavram. Iradedir. Çünkü Tanrı dünyayı yoktan var etmiştir. Eski Yunanlar'da şey dünya varlık hep vardır zaten. Bu irade kavramı Hegel'den itibaren eleştirilmektedir. Çünkü, işte Hegel ile ilgili en büyük yanlış anlamalar da oradan kaynaklanıyor. Hegel insanların kendilerinin tarihi yaptığına inanmıyor. Yani iradeyle bir şeyi değiştireceğine inanmıyor insanlar Oysa mesela yani kendini Hegelci olarak gören, bazı markçılar Lenin falan zannediyor ki, Hegel böyle bir al yerine silahı, git dünyayı değiştir gibi bir şey dedi. Halbuki dünyada kendiliğinden oluyor onlar. Ve insanların orada yaptığı yani biraz ilahiyat terimini kullanırsak cüzi irade, cüzi irade onlar bir şey yapıyorlar, külli irade zaten onu içerisinde ele alıp başka bir noktaya götürüyor. Hatta devrim ve özgürlük adına yapılan şeyler tersine dönebiliyor ve baskıyla yapılan bir takım şeyler insanlara özgürlük getirebiliyor tarih içerisinde. Mesela eğer Fransız devriminin tasvip etmesine rağmen niye terör? E, re dönüştüğünü e, bu fenomenoloji kitabında uzun uzun inceler. Birinci e, yargısı Fransız devrimcileri Montesquieu'yu değil Russo'yu izlemişlerdir. Bunda şu bakımdan önce, Türkiye Cumhuriyeti de Montesquieu değil daha çok Russo'yu izlemiştir. Onun için terörist oluyor o zaman. Montesquieu üçlü şeyin inanır. E, gerçi İngiliz e, şeyinden almıştır. İngiliz e, politikasından da e, yargı yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılmasına Russo ise vatan milletin birliğine ve bölünmezliğine inanır bizim Cumhuriyetimizde Fransız Cumhuriyetinden beri gelen bir şeydir o vatan millet bölünmez olunca böyle birdenbire herkes herkes adına konuşur işte o zaman diyor ki Hegel mesela devrim oldu bir takım şeyler yıkıldı bilinç şimdi her şeyi yıktı ve kendi kendine yalnız kaldı kendi kendine yalnız kalınca artık ayrılığı kabul etmiyor farklılığı kabul etmiyor farklılığı kabul, kabul etmediği için boşa dönüp her önüne geleni kendisinin tersi olarak görüp yok etmeye çalışıyor ve terörizm oluyor. Oysa Montesquieu'nun durumunda evrim yapıldı, bir takım şeyler bırakıldı ama üç tane koşul gerekli insanların devam etmesi için bir mülkiyete dayalı bir takım yasalar, iki hükümet ve üç toplu olarak insanların bir yaşam tarzı olarak devam edebilecek Eski olsun yeni olsun töreler. Bu üçünün olmadığı bir noktaya getirdiği için Fransız devrimi insanları terörizme e, gitti e, diye düşünüyor. Ve böyle bir terörizm durumunda da Napolyon'un e, birdenbire ortaya çıkarak e, işte bir yararlık göstermiş bir asker olarak burada eksik olan şeyi devleti. Devlet bilinciyle tamamladığına inanıyor. Çünkü e, şey Napolyon Fransa'da bu devrimden sonra Hala Fransa'da geçerli olan üniversiteler evlilik şu bu falanla ilgili bütün kuralları, şey, hukuku tekrardan bir takım bilim adamlarıyla birlikte yeniledi. Bu yüzden Ege'de bir de Napolyon hayranlığı var. Hatta Napolyon Almanya'yı fethetti bu arada. Bunu Burada da onu söyleyelim. Ege'de hiçbir zaman bir Almancılık milliyetçilik anlamında yok. Çünkü gene bazıları Ege'li Alman e, şey işte Hitler'e kadar gelen bir şey e, Ege'yle başlatırlar. O da çok yanlış. Çünkü Egel kendisinin zamandaki bütün milliyetçilere karşı gelmiştir. Hatta Almanya'yı Napolyon işgal ettiği zaman diyor ki bu tarihsel bir gerekliliktir. Almanya'da doğru bir devlet yok. Yıkılsın Napolyon'a gittikten sonra Almanya'da doğru bir devlet olur diye düşünüyor. Hatta bundan bahsettiği bir yerde Mevlana'da alıntı yapıyor. Mevlana çünkü 13. yüzyılda Selçuklular zamanında e, Moğol saldırıları gelip Selçuklular yapılırken Allah'ım Selçuk bu şey Moğol ordularını muzaffer eyle diye dua ediyormuş. Çünkü Selçuklular artık kötüleşti. Devlet yapısı battı. Bitsin. Ondan sonra gelip şey doğar diye. Bunu da örnek veriyorum. Çünkü 19. yüzyılın başında Friedrich von Rücker adlı büyük bir e, oryantalist e, yani Türkçe, Arapça, Farsça bilen birisi Mevlana'nın e, bilhassa Fihim Afih adlı eserini Almanca'ya çevirmiştir. O eseri Gött ve Hegel de okumuşlardır ve şeyde de tescil bilimden asıl kökündesinde Hegel şeyden, muhteşem mevzular diye bu özelliklerden bahseden. Yani tarih öyle bir şey ki bir o anda kötü gibi görünen bir şey gerekli olabiliyor çünkü sonradan şeye dönüşebiliyor. Yani. Olumsuz olan bir şey, olumluğunun yapısına hizmetle edilebiliyor. İşte burada öbür beşinci noktaya geliyoruz. He şey geldi bir de diyalektik dediğimiz bir şey var. Diyalektik e, Yunanca bir kelime. Diyalektik Yunanca'da, e, Türkçe'de edat olarak aracılığıyla diyebiliriz. İngilizce bilenler için through diye bir edat var İngilizce'de. Böyle bir şey, bir şeyin arasından geçerek diyalektik. E, lektik, çünkü Logos kelimesinin sıfatı, e, Logos'ta söz de olabilir, derleme de olabilir, toparlama da olabilir, elle yapılan bir derleme de olabilir, e, şey e, matematikte oran da olabilir, onların hepsinden geçerek gibi bir anlam var. Ama zaten Hegel'de çok kesin, basit bir anlam var, çelişkilerin benimselmesi. Genel işte ondan önceki felsefeler çelişkiyle karşılaşınca olmaz diyorlar. Hegel çelişki hayattır. Hayat zaten çelişkiler üzerine kuruldur. ve çelişki olduğu zaman herhangi bir hayat olduğunu görürüz diye. Çelişkiyi belirtiyor. Hatta Hegel'e kadar matematik en üstün bilim sayılıyordu felsefede. Matematik ve tıp öyle birer modeldir. Son olarak işte Leibniz diyelim Alman şey diferansiyel hesabı da bulmuştur. Kant e, Newton fiziğini ve matematiği ince Hegel matematik en aptal bilimdir diyor. şaşırtıcı bir şekilde. Çünkü matematikler şeyi kabul etmiyor, çelişkiyi. Çelişkilerle karşılaşınca olmaz deyince Hegel'e göre bu aklın en alt düzeyi. Çünkü aklın kendisi en üst düzeyde olacak çelişkileri benimsemek olarak ortaya çıkartması gerekiyor her şeyi. Bu arada e, dil sorunu var. Hegel Almanca'nın ve e, Yunanca'nın e, en felsefi diller olduğunu düşünüyor. Çünkü bu dillerde bir kelimenin birçok anlamları olabiliyor. Hatta çelişkili anlamları olabiliyor. Zaten kendisi de işte bunlardan aşağı yukarı 20'ye yakın kelime oyunu yapmıştır çevirilemeyensiz denilen ee, Neyi iki Türkçe'ye çevirebiliyor diye de e, düşünebiliriz. Çünkü Hegel Almanca'da kaldırma kelimesinin iki ters anlamı olduğunu söylüyor. Bir e, yerden bir şeyi kaldırma üst düzeye getirme bir de iptal etme. İkinci Mahmut yetişeleri kaldırdı diyoruz. Türkçe'de de aynı anlam. Üçüncü olarak da dolaba kaldırma. Yaptığımız zaman da koruyoruz bir şeyi. Dolayısıyla e, Hegel'e göre diyalektik Öyle bir çelişkinin içerisinde geçiriyor ki bizi, kaldırıyor, üst düzeye götürüyor, iptal ediyor ve devam ettiriyor. Ve bunu en çok tarihte mesela Türkiye Cumhuriyeti Osmanlıları yok ediyor ama devam ettiriyor. Elinde başka bir şey yok zaten. Aynı zamanda da iptal ediyor ama şey, üst, daha üst düzeyini getirmeye çalışıyor. Ve tarih böyle birbiri ardı sıra gelen kaldırmalar sonucu oluyor. Bunun Almancası Aufhebung ve Hegel biraz da mantık kitabının başında bu Eiffelbum'un bu üç anlamını anlatıp e, şey Almanca'ya özgü bir şey olarak e, sular. Hatta Fransızca'ya 19. yüzyılda aşama diye çevrildi. Sonra eleştirilip e, nöbet nöbet alma böyle diye çevrildi. Sonra Fransızca'da bir kelime uyduruldu. E, Karanadolu bir filosoflardan. Neyse bizim Türkçe'de kaldırmanın da iki üç anlamı olduğu için daha kolay anlayabiliyoruz. Daha e, Jean-Luc Nancy Tacitil'in de hocası şey şey Kocaman bir kitap yazdı Fransızca'ya nasıl çevrilir, nasıl olur Almanca'daki anlamları falan diye. Çünkü birden bire yani kaldırma diye çevrilince düşünülmüyor iptal etme olduğu. Bu sefer yani, iptal etme deyince kaldırma öbürü anlaşılmıyor ve e, bir açıklama gereke, gerekebiliyor. Aynı şeylere gel işte mesela Almanca'da haf, çünkü e, bütün bunlar için bir de hafıza gerekli, bellek ve Almanca'da erinner yani e, Hafızaya, hafızaya almak demek için her günler içe alıp onu oradan kaydetmek gibi bir kelime kullanılıyor. Bu yüzden de böyle bir sürü kelimeler oyunları yaparak Almanca'nın da şey olduğunu söylemiştir. Bu arada Diyalektik konusunda da ilk olarak Heraklitos felsefede onları başlatmıştır. Çünkü Heraklitos çelişkileri e, vurgulayan birisidir. Hatta diyor Heraklit'in hiçbir sözü yok ki e, mantığımı almamış olayım diyor. Çünkü mantık felsefesinde bu özellikleri, işte çelişkili bir mantığı gündeme getirmeye çalışıyor. Hatta ayrıca Hegel'in bu mantık kitabı, yani bu arada Hegel'in dört tane büyük kitabı vardır. Birisi işte sevmediğim için bir kere söyleyeceğim. Tinin görüntü bir diye Türkçe'ye çevirilen fenomenoloji deskastis, zihnin kendisini dışarıya vurması olarak da çevirebiliriz. Hatta fenomenoloji tecelli demek bir yerde. Bilim diye çevirmesini istemiyorum çünkü Hegel'de felsefi olarak Aristoteles'ten gelen bir gelenek var, bilimler bilimi, felsefe bilimler bilimidir, bilim değildir, bilimler çünkü e, şimdi, yeryüzünde olan şeyler arasından bir tane özellik çıkartıp orada birtakım yasalar bulmaya çalışır. Oysa bilimler bilimi, bütün bilimlerde geçerli olacak ve ancak felsefenin bulduğu bir şey, mesela bütün bilimlerde çelişki vardır sözünü, kabul etmiyorsa bir bilim, Hegel'e göre o şey, e, bilimler bilimine girmiyor mesela diye. Bu yüzden de çok tabii ki tartışmalar olmuştur, mesela Karl Popper gelir bu sefer eleştiriyor. Çünkü bilim ona göre böyle olmamalı. Ama işte bilimler bilimi kavramını bir yerde reddettiği için. Çünkü Aristoteles'ten beri, Aristoteles'in metafisik kitabı da kendisini bilimler bilme olarak görür ve Aristoteles'e göre fiziğin özü enerjidir. Zaten metafizik Yunancı'da fiziğin ötesi fizikten sonrası demek değil. Fizik ile fiziğe sadık kalarak fizikle ilgili bütün bilimleri, bilgileri topladıktan sonra fiziğin bütünü üzerine söyleyebiliriz gibi bir soruya cevap verir. Kiaristot'a göre bu enerji yani faaliyet demek da <gülüyor> değişik felsefelere göre değişir bu. Bu da diyalektik. Burada da işte mesela Hegel yani çok eleştirmiştir biraz da daha... Marşçı edebiyatta çok, işte Hegel'in diyalektiğini Marx tersine çevirdi gibi bir şeyler, o konuda söyleyeyim hiçbir şekilde inanmıyorum. Hegel, Marşç'a Hegel diyalektiği olduğu gibi vardır. Bir yerde ömrünün sonuna doğru Marx'ın o kadar diyalekti kelimesini, kullan, yani dogmatik bir şekilde kullanmama çalışmıştır. Çünkü Hegel'de gerçekten her şey diyalektir. Bu arada Hegel o kadar neredeyse şiirsel bir şekilde, başında demiştim ya şiir ve bize önem veriyor. Diyalektiğe inanır ki, diyor ki mesela, ay. Biliyoruz ki Thales bulmuştur, gelgit yapıyor dünyada. aynı için gelgit yapıyor? Çünkü ay kuru bir yıldız. Dolayısıyla kurunun tam tersi olan suya ihtiyacı var. Dolayısıyla en kuru olan yıldız ay, dünyada en su olan yeri bulup git yapıyor. Dolayısıyla diyalektik. Yani dünyanın kendisinin diyalektik olduğunu bu şekilde inandıkça şey yapmaya çalışıyor. Çünkü Egele işte biraz da matematikçiler ve doğa bilim, Doğayla ilgili felsefe yapanlar ki en çok da kendi sınıf arkadaşı, şehrin karşı geldiği zaman bir tür doğa felsefesi ve matematik felsefesi yapmaya çalışmıştır, mantığına da koymaya çalışmıştır. Günümüz matematiklerinden bazıları kabul ediyor matematiklerde diyerek olduğunu. Çünkü gelin daha sonra. Ve şeyde de, doğa felsefesinde de biraz işte bu şekilde zorlayarak ayrı şey gibi, bütün ışık, maddenin doğuşu falan gibi, bütün doğada çelişkiler olduğunu ee, söyler. Yalnız doğayla tarihi gene beraber aldığı zaman doğanın bir var. Doğada bilinç yok. Doğa bunları bilmeden yapıyor. Doğa gene zihdim ve hatta Tanrı'nın kendi kendisinin tersini yaratması sonucu olmuş zaten. Dolayısıyla onda bilinç yok. Ancak ve ancak bir gelişme sonucu insan dediğimiz varlıkta eşrefil mahlukat diye düşünür. işte İstamina hayatında da. Üst düzeyde bir ilerleme ve gelişme sonucu bunun bilincine varma var. Ve bu bilincine varma tarih ile oluyor. Bu konuda da gene Ege'le en çok yüklenilen şey zamanının Alman devletiyle işte suç ortaklığına girdiği ve bir tür o devlete övgü olduğu ve var olan her şeyi kabul ettiği için 1820 yıllarındaki Alman yani Napolyon'un işgalinden sonraki Almanya'da oluşan devleti gökten çıkardığı söylenir. Bütün Ege biyograf bunun yanlış olduğunu göstermişlerdir ki bir tanesi Fransız Jacques Dant'tu bu yaz öldü. Ee, tam tersine Hegel e, hükümet tarafından hep kulağa çekilmiş biridir. Hatta 1831'de öldü. 1831 yılında İngiltere'de bir e, yeni seçim sistemi e, konuldu. Ve bu seçim sistemini Hegel eleştiren bir yazı, son olarak yazdığı büyük makale İngiliz Bill sistemidir. Hükümet bunu beğenmemiş, İngiltere ile aramız bozulur, bu şekilde eleştirilmez deyip Hegel'e bir ihtar yollamış ve e, şey, e, yani Hegel'in oradaki Alman devletini gökleri çıkarmasıyla ilgili hiçbir sözü yok. Hegel de devlet akıl e, ve özgürlüğü bekleyecek diyor. Zamanının Almanyasının görüşlerine düşürsek liberaldir İngiliz anlamında çünkü zamanlı Almanya'sında liberallik Kötü bir şey olarak görüyordu hatta. Ve e, oysa mesela diyelim ki bir fichte kapalı toplumu savunuyordu, milliyetçiliği savunuyordu. Kendi içinde ancak ticaret yapmayı falan savunuyordu. Bugün globalizasyon dediğimiz, küreselleşme dediğimiz şeyi savunur eğer. Hatta bunu en basit bir şekilde kanıtlayalım. Diyor ki, durmadan tarih bir e, devletin, yani bir uygarlığın tekelindedir. İlk önce Yunan uygarlığı vardı, sonra Roma, sonra falan derken... 18. yüzyılda İngilizler ilk sanayi devrimini yaptıkları için İngiltere öne geçti. Sonra Fransa devrim yaptığı için ve bu devrim başarısız oldu ama Napolyon yeni bir devlet çekti getirdi Fransa. Sonra Almanya bütün bunların sonucunda hiç ne sanayi devrimini yapmıştı ne sosyal devrimi yapmıştı. Neredeyse bir üçüncü dünya ötesi gibiydi o zamanki durumda. O Almanya şimdi toparlanıyor, 20. yüzyılda Amerika bir daha bir şey olacak diyor. Çünkü gene Napolyon'un bir sözünü alıyor, Napolyon yaşlı ve eski Avrupa'dan budum beni sıkıyor demiş ve o yüzden gene artık Avrupa hatta tarihte bir yenilik yapamayacak. Avrupa'nın işte eski Yunan'dan başlayan dinamizmini Amerika devam ettirecek diye de yazılar var. Hatta gene Rusya Avrupalı tarihçiler tarafından küçümseniyor. Oysa gitgide tarihe girmektedir ve Rusya'da e, büyük hamleler yapıp tarih içerisinde girecek falan demiştir ha. Orada bir eksiği ve kendisine yapılan bir eleştiri Zencilerin aleyhine yazmıştır. Yani Zenci diyorum şu anda Kralçı daha iyi Türkçe'de kullanıyor ama daha değil mi? Yani kara demek gerekiyor ya da ziyahi. Ama ziyahi Türkçe'de daha büyük para hakaretmiş gibi geliyor. Zenci kelimesinin öyle bir anlamı yok diye de e, şey Afrikalıların tarihe girmemiş olması konusunda ee, işte Afrikalılar da tabii ya, çünkü doğaya yakın yaşıyorlar, doğaya çok yakınlar e, diye e, bazı öyle e, hemen hemen o zamanın bütün yazarlarında bulunan yani bunlar e, Voltaire'de de vardır, şeyde de vardır, Kursu Ali Çerkez'de vardır, Kant'ta falan da vardır. Afrika e, için öyle bir takım yani ırkçı diyebileceğimiz bir takım sözleri vardır ama mesela Doğu'yu Doğu alıp Doğu'da tarih başlamıştır. Gene bir benzetme olarak ama Doğulular tarihi sonuna kadar götürememiştir. Çünkü birkaç kişinin özgür olduğuna inanmışlardır. Oysa eski Yunan'da e, yavaş yavaş hemen hemen herkesin demokrasi, özgür olacağı düşüncesi çıkmıştır. Hristiyanlık bunu daha da ileri dökülmüş. Hatta Katoliklik ve Roma geriletmiş. Ve şimdi e, işte Fransız devrimiyle bu tekrar ortaya çıkmıştır der. Hatta gene burada da güneş doğudan doğuyor ama batıda batıyor. Ve batıda battığı için e, gece, olumsuzluk işte gene, gecenin olumsuzluğun varlığını Sadece Batı içinde de çok Kuzey ülkeleri aslında yani daha iyi anlıyorlar gibi bir benzetmeyen Doğu'dan başlıyor ama Batı'da kendi özüne sanki yokluktan olumsuzluktan geçerek ulaşıyor. Bu konuda zaten mesela Kant demiştir ki eski Yunanlar ama güzel olan felsefe et böyle mavi deniz sonun önünde yapıyorlar ama. Biz şimdi Almanya'ya geldik ve felsefe Almanya'da tekrar doğdu. Maalesef Almanya'da hava güzel değil ve felsefede de hava güzel değil. İlla da işte olumsuz bir şeyler olmuyor, olumsuz, savaş, bu falan gibi. Böylece felsefede o zamana kadar yani düşünülmeyen savaş, kavga, tutkular falan gibi şeyler bir tür içsellik içerisinde Hegel'in sistemine girmiştir ki bir yerde Spinoza'da da başladı diyebiliriz ama çünkü Hegel ya felsefe ya Spinoza diye bir şey koymuşlar ama Spinoza'da tarihsellik ve kendini bilinci yok çünkü bir tür bütün bunlar altta ayrışma olmadan oluyor şeyde Spinoza yani doğayla tanrı aynı şey bunlar kendinden oluyor Bilge de bunu anlıyor herkes de anlamıyor gibi bir şey var Spinoza'da bu bakımdan Spinoza'yı da almıştır. Hatta işte Hegel'in e, dört büyük eseri var dedim. Fenomenoloji, ondan sonra mantık bilimi. Ki mantık bilimi üç ayrı. Kitap birinci bölüm varlık, ikinci bölüm öz, üçüncü bölüm e, kavram. Varlığın özünü kavramak çünkü mantığın amacı. Burada da diyelim ki e, Karl Popper bence gereksiz yere eleştiriyor. Çünkü özcü olarak göre hiç özcü değildir e, Hegel. Mesela öz adlı e, kitabının bölümünde öz konusunda insanlar öz dediği zaman neyi düşünmüştür? Onun bir kere dökümü var. Çünkü böyle bir sorun var. Su eşittir. H iki sıfır dediğimize göre muhakkak bir işte atfetme olayı var. Bir şeyin özünü arama bir şey var. Peki öz nedir? İşte orada başlar. Ayrılık olarak düşünülmüştür. Ayrılık olarak düşünülmüştür. Farklılık olarak düşünülmüştür. Ve en sonunda birbirine gönderme olarak düşünülmüştür mi kavrama geçer. Varlığı işte varlığı düşündüğümüz zaman sonuna kadar götürmeliyiz. Mesela burada şu anda bu operör var. Peki ama kırmızı olarak var. Işte içinde delikler olarak var ama bu onun özellikleri sadece sadece sadece var olduğunu düşüneyim. Operör var ve başka bir şey yok diye düşünürsem yokluğa geliyorum. Ve böylece varlık ve yokluk bir yerde soyut aslında sürekli olarak dünya varlık ve yokluğun karışımı ve bir oluşum diyor. Oluşum zaten Türkçede yeni yani 20. yüzyılda çıkmış mısınız? Bir de Almancada dediği verdim önemli çünkü gelecek zaman Almancada onunla yapılır. Yani Almancada yemek yiyeceğim denmiyor. Ben oluşuyorum yemek deniyor. Ve dolayısıyla geleceği de oluşum çıkartıyor sürekli olarak. Bizim Türkçede işte ekle yaptık. Hastalanmak, güzelleşmek diye. Dolayısıyla dünya varlık ve yokluğu bir arada barındırdığı için sürekli olarak varlığı ve yokluğu içinde e, gündeme getiriyor ve mantık bir çelişki içeriyor. Bütün bunlar fenomenlerin kendisinde var. Mantık sadece bizim kafamızda uydurduğumuz ve fenomenler böyle olsun diye yaptığımız bir şey değil. Dünyanın kendisinin tecelli anı, çelişkileri birleştirerek tecelli etme anı. İşte bu e, gene geldiği yani Dört, üçüncü, üçüncü kitabı Felsefi Bilimler ansiklopedisi Burada da bir yandan 18. yüzyılın fransız birisi dahil A'dan Z'ye giden asilübelere karşı çıkıyor. Çünkü bilimler bilme olduğu için her şey birbirine gönderme dönmeli. İkinci olarak sisteminin böyle bütün bir özetini veriyor. Çünkü fenomenolojinin öbür kitaplarında özeti var içinde. Üçüncü olarak da bu kitabın sonunda somut olarak insanlık tarihine dönmeliyiz diyeyim. Dördüncü en önemli kitabına, 1821 yılında yani Napolyon'un öldüğü yıl yayınlanmıştır. Hukuk Felsefesi. Hukuk felsefesinde de e, hukukun e, gene zamanın Almanya'daki e, milliyetçi veyahut da duygusalcı falan şeylerle hep karşı çıkmıştı. Hukukun evrensel olması gerektiğini, amacının özgürlük olduğunu ve insanlık tarihinde ilgili olduğunu belirtir ve kitabın sonu zaten insanlık tarihinde biter. Orada da ki, hukuk ilk önce aile hukukuydu. Aile daima kan bağıyla ilgili bir şeydir. Fakat çocuklar büyür ve çocuklar büyüyünce dışarı çıkarlar, ailede kalamayız, soyut olur ve çocuklar sivil topluma ki hegel, burcuma topluluyor, bürgerlik toplum yani işte şehirlerin gelişmesiyle ticaretin ve e, şu anda dışarı çıktığımız zaman İstanbul'da göreceği bir şey oldu ama o toplumda çıkar üzerine muhakkak inşa edilmiştir. Bu yüzden de çelişkileri çözemez ve devlet eğer akılçı ve aynı zamanda özgürlükçü bir devletse bireyleri kendilerinin gelişmesini sağlamakla yükümlü olduğu için devlet ancak özgürlüğü sağlayabilen bir şey olarak görüyor. ama hangi devlet evrensel olan ve evrensel değerleri sürekli olarak gündeme getiren devlet. Ve bu yüzden de gene şey bakarsak Marx gençliğinde Eger'in bu kitabını almış hatta böyle koymuş ve yazarak cümle cümle yazmış onu. ondan sonra Ege'nin faşizmin hukuk tesisinin eleştirisi demekten yazmıştır. Ona göre devlet gündeme geldiği zaman da çelişkiler devam ediyor ve devlet çelişkileri e, çözemiyor. Çünkü sınıf e, şey var, kavgası var ve devletin bir çözüm yolu olarak görmesini eleştiriyor Ege. Nin. Ama e, şunu da söyleyeyim ki gerek de gel gerek baz evrensel bir hukuk devletinin kurulacağına e, inandıkları zaman Mutlaka ve mutlaka globalizasyon sonuna kadar gidecek. Mars'ta da kapitalizm sonuna kadar bütün dünya yayılacak. Ondan sonra e, tarihte yeni bir döneme geçilecek olarak e, düşünülür. Çünkü Hegel bir de der ki felsefe gelecek konusunda hiçbir şey söyleyemez. Gelecek konusunda kehanet olamaz. Felsefe olmuş olanı meşru kılar. Çünkü olmuş olan, olmuş olması gerekli olduğu için olmuştur. Gelecek üzerine bir şey söyleyemeyiz. Ve gelecek üzerine her türlü felsefeye, Ütopya felsefesine karşı olduğu için somut olarak insanlık tarihini e, gündeme getirmiştir. Bu insanlık tarihi ne zaman? Evrensel. Yani bir tek devlet olacak sonunda. Göre? Ve Mars'a göre de o tek devlette de çelişkiler devam için devlet de ortadan kalkacak. Devlet ortadan kalktığı zaman tam özgürlük olacak. Ama gerek ya gerek Marx, bunun evrensel olduğunu söylerler. Oysa mesela Lenin. Rusya'da bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır ki feodal bir toplumda kapitalizm olmamıştır. Çünkü Mars aynı zamanda kapitalizmi sonuna kadar götürmek gerekmektedir. Keza Mao Mars'ın en çok nefret ettiği sınıf olan köylü sınıfı çünkü köylü sınıfı en giriş sınıftır ona göre köylü sınıfı da devrimcidir diye tutturarak Çin'de bir devrim yapmıştır. Dolayısıyla Rusya'da ve Çin'de olanlar aslında marççı veya Hegelci değildir. Çünkü evrensel olan şu anda bir yerde belki ileride olabilir. global olarak bir toplum, hemen hemen dünya toplumu hemen hemen aynı değerlerle e, birleşince imkan yok. Ayrı ayrı devletlerinde olmasa tek devlet olacak. Düşüncesi var aynı zamanda geldi şofuk felsefesi de bununla bitiyor. Ve e, bir de gene tartışılan bir şey bu Hegel'de bir takım şeyler biter. Yani tarih bitti. da tarih, göğdeyle sanat, de felsefe bitti demiştir de ben dediği sistemi yani gene egoist bir şey değil. Ama gene Hegel'de sonlu, sonsuz diyaretliği var. Bitmek kelimesi gene batı dillerinde aynı zamanda amaç anlamına geliyor. Dolayısıyla tarihin amacı özgürlük olduğuna göre Napolyon sonrası globalleşen dünyada tarih bitmek üzere. Ama daha yeni başladı. İleride olacak şeyi söylemeyiz ve sonsuz olan şey sadece sonluda görüldüğü için bu sonlu bitti demesi bu bitmişlik sürekli olarak devam edecek anlamına da geliyor. Ee, de sarak bitmesi şöyle, Gönte çünkü bir şairdir, aynı zamanda tiyatro yazarı, aynı zamanda roman yazarı, aynı zamanda bir çiçekler ve bir de üzerine iki tane bilimsel eser yazmıştır, aynı zamanda oturup işte divan da yazmıştır, Doğu Batı'yı birleştirme için falan. Böylece sanatın bütün ulaşabileceği noktalara öyle bir şekilde gelmiştir ki ondan sonra ancak Göte'ye örnek olarak alınabilir ama bu sonluluk yine sonsuza kadar devam edebilecek çünkü Göte'nin yaptığı işte bilimlerle uğraşmak şunu falan filan gibi devam edecek diye düşünüyorum. Bu da yani bazı Hegel'le ilgili önyargıları bir aşırı devletçi olduğunu ya yani Alman devleti olduğunu e, eleştirdim. E, yok öyle bir şey diye. Aynı zamanda da bu Serhat'ın felsefenin ve tarihin bitmesi aynı zamanda onda her şey ilişkili olduğu için sonsuz olarak devam etmesi anlamına da geliyor. E, Onun da dikkat etmemiz lazım. Şu anda bilmiyorum pek sorular vardır. Oraya gelebilirim. Yani Hegel üzerinde çok derslerdir. Bugün bir yerinden geldim. Başka bir yerinden geldim. Çok kapalı bir şeydir Hegel, Evren. E, bu arada işte de ölümünden sonra gençliğinde yazdıkları, bir de öğrencilerinin tuttuğu notlardan çıktı. Felsefe tarihi, din tarihi, sanat tarihi, estetik kitapları. Hegel'in kendi yazdığı kitaplar değil. Öğrencilerin tuttuğu notlar. Yani üniversiteler, Almanya üniversiteleri çok disiplisin ya, şey, tutuyorlar, kaydediyorlar. Şu anda bunlar kaydedildiği gibi. Ee, o zamanlar bu kayıp yoktu da, öğrenci notu. Hatta 1986 yılında Hegel'in iyi öğrencisi Hoto yayınlamıştı şeyleri, daha önce estetiği. 86 yılında başka bir öğrenci tuttuğu bir defter bulundu, o da yayınlandı. Ee, estetik, sanat şeyiyle ilgili. Ee, mesela onunla belki de bitirebilirim. Sanatı da Hegel mesela güçlü bir diyalektik olarak alıyor. Üçe ayırabiliriz. Üç türlü sanat vardır. Sembolik, klasik, romantik. Ayrıca bunları Tarihi de Sembolik Çin, Hint ve Mısır sanatı, e, klasik Eski Yunan ve Roma sanatı ve e, romantik Hristiyan sanatı. Klasik, e, şey sembolik sanatın özelliğine, sembolik sanat için ne gelmiyor ki? Bulmacamsı şeyler yaratıyorlar. Her türlü sembolizmi sembolizm Frank'tır diyor. Frank çünkü böyle oturup e, hani altı hayvan üst kadın sorular soruyor değil mi? Ve e, şey piramitlerin önüne geldiği zaman niçin yaptı bunu diyoruz. aynı şekilde Eski şeyler Yunan ıı, eski Çin ve hiç şeyleri canavarlar manavlar var gerçeğe uymayan şeyler oysa eski Yunanlar klasik çünkü birdenbire bire ölçüyorlar kafa yenildi bir aynı şekilde gerçeği benzer bir şekilde yapıyorlar akılcı ve Yunan kahramanı Oidipus Sifensize cevap veriyor Sifensiz sorduğu soru çünkü önce dört sonra iki sonra üç bacaklı olan nedir cevabı insan Dolayısıyla insan aklının her şeyi becerebileceğine, akıl yoluyla her şeyi halledebileceğine inanıyor e, eski Yunan kültürü. Böylece klasik kültüre geliyoruz. Ki gene eski bu sembolik sanatın en önemli özelliği mimari. Eski Yunan'ın en büyük özelliği de klasik sanatı heykel. Sonra da resim haline de dönüşüyor e, Roma'da ama gitgide... Hristiyanlık, Müslümanlık, teorik, teknoloji dinlerle iç dünyayı anlatmaya çalışan bir sanat ortaya çıkıyor. Ve bu sanat Almanya'da Fransa'da orada 19. yüzyıl başındaki romantizmle ayyuka çıkıyor. Ve romantikler Hegel'e kızmışlardır. Çünkü işte sadece iç dünyayı anlatmaya çalışıyorlar. İç dünya hiçbir zaman tam olarak dışarı edilmeyeceği için de bu sanatta yok olacak diyor. Hatta şöyle bir çelişki olmuştur. Alman Fransız şairi Mallard ve Hegel'e hayrandı Alman Hegel'i Almanca sınırı okumak için Alman bir kadınla evlendim demiştir. O şey tekrardan Fransa'da pek anlaşılmayan şiirler yazmaya başladı ve çevresindeki gençler sembolist takımını kurdu ki bizden Ahmet Ayşim ve Cenab-ı Şahmet'in de onda alarak hatta Kemal'de bile biraz etkili var. Sembolist yani ilk okuduğumuzda ne diyor bu dediğimiz bir şiir yani böylece ondan sonra da tekrardan bir Neo klasik bir dönem oldu akılcılık, şundu oda sonra da yani onlar devam ediyor. Sen bunu klasik romantik diye diyelim. Ee, ama onların kesin anlamları verilere geldi. Bir de gel yani tut, maniden tutun da işte şeyin ne bileyim Leonardo Vinci'nin eserlerine kadar yani sanat tarihinde hepsini teker teker uzun uzun inceler. Ee, böyle bir akılcı e, şey vardır yöntemi yöntemidir. Ee, i̇şte şimdi soru bekleyebilirim belki. konuşmamızdaki iki şeyle ilgili ben bir sormak istiyorum. Birincisi şey, mutlak konuşmadan bahsederken, e, kendinde şeyin yerine mi mutlaktan söz etmiş oldunuz? O da vardı, yani, o da var. Evet, yani şöyle bir şey, işte, felsefeciler, yani Hegel'den önce biraz Kant, gördüğümüz ve beş duyuyla algıladığımız bütünlüğü bildiği olan şeylere fenomen dersek, bunların altında yatan nedir bilemeyiz diyordu ya. Hı. Ki Hegel bunun için Kant'a felsefeli Yahudist der. Çünkü Yahudi dininde onlar birbirinden bu kadar ayrıldı, eski Yunanlar da yoktu ayrılır diye. İmkan yoktur bizim şeylerin kendisini biliyoruz çünkü şeylerin mantığını çıkardığımız zaman şeyleri biliyoruz zaten. Dolayısıyla kendimde şeyi bilebiliriz. Bu da bir mutlak tabii. Üstelik de ama işte katıl sisteminde fenomenler görece, arkalarında mutlak bir şey var ama mutlaka bilemeyiz diyor. Bilebiliriz çünkü o görece mantığını çıkarınca mutlak da ortaya çıkar diye ama mutlak bir, bir anlamı bu. Bir de mutlak çünkü gençliğine gel yani şeyinçiliği, mutlak. Aylıktır diyordu Şevliğin. Sonra Helal Şevliğin'den ayrıldı, kendi içinde ayrılığın ayrışmalara açık olmasına mutlak demeye başladı. Mutlakmış bu arada yani Tanrı kendini tersinde içerir, e, çelişki oldu. Aynı şekilde dolayısıyla dünya mesela Tanrı değil, Tanrı'nın bir parçası çünkü Tanrı kendi kendini tersinde yer diyelim. O da mutlak. Mutlak olmayan hiçbir şey yok, her şey mutlağın içinde. Ha, bu yüzden de pantheizm diyenlerde oluyor Hegel'in felsefesinde, Spinoza'da da öyle ya. Yani zaten mutlak denilen şey bir tek dünya var. Bu bu tek dünya zaten Tanrı'nın her bir kendi kendisini tekrardan yaratması, bütün özellikleriyle çoğaltması ve yaratması bizzat Tanrı kendisi oluyor. Mevlana'da da çıkmayalım. Yani yorumlara göre değişebiliyor da bu mutlağa bütün anlamlarını da verebiliyor. Yani dini anlamı var, mantıki anlamı var görece olanda da şey olması bu. Farkta karşı çıktığı e, yerlerde de kendiliğinde şeyde mutlak e, şey candili gösterdiği için e, mutlak olabileceği düşüncesi var tabii. Peki yine şey ne bileyim yani normal Türkçe çevirilerde işte kim yapcredanscap'u işte, bu evin daslerinde mesela efendim köle diye geçiyor. Siz usta köle dediniz. Ben başta bir yerde demeseydim aslında hani efendi değil de şey köle değil de hizmetçi olması gerektiğini resat düşünmüştüm. Özellikle mi siz usta e, köle diyorsunuz çünkü usta farklı efendi farklı işte köle farklı hizmetçi farklı. Şöyle bir şey, Bojel, usta köle dedi de, ondan sonra öyle yerleşti Franscaya. Almanca yani iki al Almanca knet çünkü al yani Batı dilindeki köleyi biliyorsunuzdur Rus Slav. Sınavlar hatta Gustav Sınavlara e, başkaları o adı vermiş köle e, ruhlular diye de. Almancadaki Knecht hem hizmet eden demek ama hizmet eden bazen yani gündlük Almanca'da çünkü Sınav kir, köle kelimesi baş, başka dillerden geldiği için bazen köle anlamına da geliyor. Bir de daha önceki işte şeyde Roma'da falan hep usta köle olarak iş falan almıştır da ama daha geniş ve orada Hegel yani çok somut örnekler verdiği için onu da düşünmeliyiz. Yani bilgi olarak o da verilmeli ama birisinin öbürü üzerine egemenlik kurması olarak aldığı için hizmet kar hizmetçi deyince de o şeyi vermiyor diye ikisini de söylemeliyiz diye. Bu arada işte mesela büyük adam der ki yani Egel'de büyük adam vardır. Çünkü büyük felsefe, şey tarihi aynı zamanda büyük adamlar da yapar ve bu düşünceye karşı gelenlere karşı diyor ki büyük adamlar e, hizmetler yani büyük adamları, hizmetçiler, büyük adam olduklarını anlayamadıkları için anlamazlar. Çünkü hizmetçiler sadece evlerinde, ona geldikleri zaman çizmelerini çıkarırlar. Sana mesela böyle bir örnek de veriyor. E, sadece onun rokteşablonu ile bir gece gördükleri için e, böyle bir şeyler, yani bütün dünyayı değiştirebilecek şeyler yapamazlar gibi bir şey. Ama bu, bu yani hatırlatılmalı ki Knet, e, Knet tiketisi kullandı. E, Almanca'da, da, yani ilk önce hizmetkar anlamındadır. Bazen yani, Almanca metinlerde de köle anlamında da kullanılabilir, <gülüyor> çünkü Almanca'da, öz Almanca'da köle kelimesi yok gibi. Ee, ama şey köle, çünkü Almanca'da Batı dillerinden gelen Slav kullanılıyor. Usta ve efendi için de ikisi de çiçe geçiyor olabilir diyorsunuz yani sizde diye usta. bir itirazınız yok yani. Zaten Türkçedemiz ustamız da Türkçedeki usta kelimesi de 20. 20.00'de çıkan bir kelime yani birçok anlamlar verilebilir. Efendi, de, evet orada da yani şöyle bir şey, 18.00'e gel bir de çok ıı, Kültüründe bazı kişiler örnek almıştır. On sekizinci yılın Fransız yazarı Lidron'un e, Efendi ve e, iz, Hizmetçisi diye işte Jacques, Kaderci Jacques ve Efendisi diye vardır ya. Orada da Efendi şey, ama Efendi şey deyince böyle biraz ortaçağ çağ e, şunu söylüyorum aslında Hegel e, Koş eve tekrar geleceğim. Hegel bunu anlattığı dönem çağ dönemidir. Yani Hegel'in fenomenolojisinde aynı zamanda bu demin söylediğim nasıl sembolik Mısır falan ya ve senin öncesinde bu usta kölenin zaten 10 sayfalık bir yer ortaçağ özelliklerini anlatır. Ortaçağ'da çünkü efendi ve şey halindeydi onlar aynı zamanda. Efendiliyorum hizmetkarı. Ve Alexander Koşe maalesef sanki Hegel'in bütün felsefesi oraya dayalıymış gibi e, genelleştirdi. Ve bunu kastiyo olarak da yaptı. Yani öyle başka türlü de biliyordu. Bunu bilmiyorum biraz açayım mı? Aleksandr Koche e, Rusya'da doğmuş ve ressam e, Kandinsky'nin yeğenidir. Böyle bizim Türkiye'de de bulunan büyük Fransız okullarında okumuş Rusya'da o zamanlar onlar vardı. Çok zengin bir aileden geliyor. Ama Fr Rusya'da devrim olunca bu aile hapse atılmış kendisi de dahil. Ve kendisinin anlattığına göre hapiste Marx falan okumuş ve e, Rus devrimini kabul etmiş. Yani böyle bir devrim olmalıydı demiş. Fakat gene de herhalde Rusları yenindirememiş ki kaçmak zorunda kalmış. Rusya'dan Almanya'ya geldi. Almanya'ya gelince gene kendisi anlatıyor. Madem ki bu macisin arkasında Hegel var, bu Hegeli okuyayım demiş ve Hegeli almış Almanca öğrenip gene kendisi hatta şeye benzetiyor bu hep. Farabi ile İndisina. E, Aristoteles'i hani anlama konusunda durmadan e, Farabi okuyarak izni anlamış ya. Onun gibi ve Hengeli beş kere baştan sonra okudum hiçbir şey anlamadım diyor kendisi. Niçin yazmış bu kitabı, ne oluyor burada diye. Sonra birdenbire beş kere okuduktan sonra bir şey şimşek çakmış bütün bunlar tarihi anlatıyor diye. Dolayısıyla aşırı tarihçi bir yorum şeklinde. Burada Napolyon'u anlatıyor, burada şunu anlatıyor, burada bunu anlatıyor diye kitabın bir anlatışı e, vermiştir. Ama Almanya'da Gusser'in bir halinin yerinde derslerini izledi. Sonra da Fransa'ya geldi. Fransa'ya geldikten sonra da o sırada gene daha önceden Fransa'ya gelen Alexander Koyre, madem ki çalışmışım, 1930 yılında ben Hegel dersleri vereceğim ama Amerika'ya beni çağırdılar. Sen o yer dersleri sen vermiş. Oturup çalışıp Hegel dersleri vermiş. Kime? Jean-Paul Sartre, Michel Lévi, Georges Bataille, Raymond gibi Fransız entelektüellerine ve ııı Raymond Keno, Fransız yazarıdır. Sitenov bile tutmuş bunları. Şu anda onlar yayınlandı. Altı sayfalık böyle teker teker bir yorum. Fakat kitap yayınlandığı zaman hatta söylenen bir söz. Şimdiye kadar Mars'ta Hegel'in etkileri olduğu söylenmişti ama Hegel'in kendisinin de olduğu söylenen bir kitap yoktu. Bu da öyle bir kitap demiş bir yorumcu. Ve sonradan ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alexander Kocher tarih oldu. Çünkü o gerçek, yani dünyada bir tek o hegelci oldu deniyor. Çünkü hegele göre sonunda evrensel tarih oluyorsunuz. Kişiliğiniz yok oluyor, özlemli bir şeyiniz yok. Yani. Evrensel tarih ne istiyorsa onu yapıyorsunuz. Uluslararası bir şeyde konsorsiyumda ekonomik şey oldu. Derviş falan var ya bizim öyle bir şey ve ömrü boyunca öyle bir şeyde çalıştı. Sonradan işte öldükten sonra birkaç bir kitabı yayınlandı ama öldükten sonra ortaya çıktı ki bütün ömrü boyunca Rus çağsızı olarak çalışmış. Rusya'dan bu şekilde ayrılmış. Yani aynı zamanda size bilgiler vereceğim diye. Bu tam bir çelişki. Ve hatta bunlar ortaya çıkınca Jean-Posat dahi Fransızlar çok şaşırıp itiraz ettiler. Ama belgelerle ortaya çıktı ve bir mektubunda bütün Fransız aydınlarını komünist yapacağım. 19 şimdi Engel'i kendini istediği gibi yorumlayacağım. Ve biraz da Ustaköle ile ilgili yerin ortaçağ olduğunu söylemeyeyim. Bütün her tarafı onun şey yapacağım. Proleterliğinden çıktık diye de mektupları var. Dolayısıyla Koçev'in okunuşu bir okuma. Ve onun okuması işte ustaköre olarak marxcılar da bunu alıyor da ve yani efendim ve şey çok orta çağ özgü bir şey ki geldi öyle. O oradan yani bütün kitabın çekirdeği de değil ayrıca çünkü e, şey tarihi içerisinde geldi e, bütün bütün şeyler kılıklar o kadar önemli e, ki şey ustaköre dediğimiz şeyden sonra e, işte şey geliyor uçsuz bilinç çünkü orta çağda işte, şey, manastır'a kapanma veya dağlara çıkma veya keşiş olma, dünyadan elini eteğini çekmemizde dervişler var. O geliyor. O da bir tutum. E, Hegel'in fenibörüsü insanın doğa ve başka insanlar ve toplum karşısında takındığı tavırların tamamının bir dökümü olarak ortaya çıkıyor. İşte bir dönemde bir kendisine şeyi, e, efendi olarak veriyor birisine ve e, şeyde bir... Burada yani kelimeler üzerine durduğum için söyleyeyim, usta çünkü Türkçe'de çok geniş bir sözlük, 23. yüzyılda çıkmış, usta falan da gelir. Efendi sözcüğü Yunanca aftentis'ten gelir, aftentis sahiç demek. İstanbul efendileri bilmiyorum kalmadı ama o da Yunancı'dan geldi e, İsa için söylenir Hristiyanlıkta aftentis, efendi. Çünkü şey işte Tanrı olarak görülür, çünkü şeyi kendiliğinde, kendisinin dışına çıkmıyor çünkü sıfat olarak kullandığımızda otantik. Türkçe'de de diyoruz ki otantik bir altın dediğimiz zaman sahici anlamına gelir. E, yüzden, efendilik de o da var e, şey. Gerçeğe gel bu efendi kelimesi kullan, Almanca kelime kullanıyor gene de. E, yani oraya da efendi deyince oraların da gidiyor. Ama gitmemesi yani yani böyle değil. E, sahici olduğunu şey varsayıyor. Şöyle bir şey, insan ilişkilerinin en büyük özelliği ye, göre birbirine adam yerine koymak. Recognizer, yani ne zaman insan başka insanları insan olarak alırsa tam olarak tarih zaten sonuna ulaşacak. E şimdiye kadarki toplumlarda tam olarak ulaşmadı. Ve efendi ve e, hizmeti, ilişkisi öyle bir ilişki. Çünkü e, sen kölesin diyor öbürüne, bana hizmet edeceksin diyor, o hizmet ediyor. Yani Kölelim yaptığı bir şey hizmet Hatta kendisi mesela Truva Savaşı Truval Savaşı'nda Truval'lar ile yapıyorlar. Ve e, şey, Truval'lar diyor, Yunanlılar ile yapıyorlar, Truval'lar. E, alınıyor ve alındıktan sonra hizmet etmeye başlıyorlar öbürlerine. Hizmet ettiğiniz zaman da zaten anlamıyorsunuz şeyi. Yani insan yerine konulmuyorsunuz. Öbürü de kendisinin insan yerine konulduğunu kabul edemez. Çünkü başka birisi yani aşağıladığı birisinin kendisine verdiği değer gerçek bir şey. Bu yüzden mutsuz bilinç başlıyor. Yani bu mutsuz bilinç öyle de başlıyor. Çünkü işte Efer orta ya günün birinde e, hizmetkar veya köle Efer'lisine gidip senden büyük Allah var diyor. Senden büyük Allah var deyince dinlerin temelini çıkartıyor. Çünkü sahici olanın karşısında olmadığını söylüyor. İşte orada gene Hegel'e göre Yahudi dininde ama bu ilişkinin göklere yansıtılması olduğu için hiçbir zaman anlamadığı birisine, kendiliğinde şey olarak bilmediği birisine inanıyor. Oysa Hristiyanlık da o tanrı dünyaya da geliyor. Onun için etekemeye bürünüyor. O yüzden de aslında... Hekim filolojide kaç des tanrının eteklemeye büyütmesi anlamına da geliyor bu arada Almanca'da işte Geist, aynı zamanda ruh aynı zamanda tanrı aynı zamanda zihin aynı zamanda hortlak falan bir sürü anlamlara geliyor. ki Gaz'dan düşünebiliriz Gaz daha çoktan yani Gaz. Ee, öbürü de espri cuma'da, öbürü Latin dilinde Spiritoda yani kıvraklık ve şey incelik falan içeren bir şey tanrı anlamına da olursa kullanılıyor zaten. Evet başka soru. çünkü teşekkürler. Ben de Derinler e de işaret ettiği o madde, Kanada'da senin böyle düşünüyorsun diye söyleyeceğim. Hegelciği aşmak e, daha son, çabucak tekrar Hegelciği bir şey olacak bir neki işaret. Neden edeceğiz diniz? Evet tabii. şey şöyle bir şey yani 18. yüzyılın sonundan itibaren hatta yine kabaca Rus'ta itibaren. Batı'da öyle düşünürler ortaya çıkıyor. Bütün Batı'nın tamamıyla ilgili bir tez ortaya çıkarıp, artık bunu aşmalıyız sürecine geliyor. Dolayısıyla Batı metafiziğinin bir takım özellikleri var. Artık başka bir yola gitmeliyiz gibi Russo ilk olarak yapmıştır. Zaten onun için de deriden, onun için da başarılı Russo döneminde yaşıyoruz hala diyor. Çünkü Russo dönümlü bir özellik. Çünkü şu anda internet falan da daha çok birdenbire 1800'ün aydınlanmacılığından başladı. Bütün şeyleri öğrenebiliyoruz. Şu anda girip Platon'un bütün eserleri, Aristot'lar falan bütün bilgiler elimizin altında. Dolayısıyla onların hepsine bakınca Batı'nın temel bir özelliğini bulabiliyoruz. Yani kimse akılcılık diyor, kimse aydıncılık falan diyor. Böylece Batı metafiziğini belirleyen özelliklerin dışına çıkabiliriz diye. Ee, ama şöyle bir şey oldu ya, az gittim, uz gittik, uz gittikleri, uz şey. Çünkü Ruslu'ya baktığımız zaman yine üç aşağı beş yukarı Platon'un ikine çok benzeyen şeyler öneriyor. Kant'ta da bu bir temel olarak vardır. Metafiziği aşmak. 20. yüzyılda şeylerde de o, analitik felsefeciler, işte batın metafiziği şey, e, dil analizi yapmadı, biz yapıyoruz gibilerden. Hepsinde böyle bir iddia var. Fakat Hegel, totaliteyi, totalite politik anlamda değil de bütünü olarak düşündüğü için yani insanın düşünebileceği her noktaya kadar gittiği için doğusunu, batısını falan da bir yerde ele geçirdiği için bilmeden Hegelciliğe karşı gelenlerin çoğunun okuduğumuz zaman zaten Hegel'de olan bir takım şeyleri yaptığını görüyoruz ki 19. yüzyılda Hegel'den sonra gelen ve Hegel'i reddeden, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Marx hepsi aslında baktığımız, okuduğumuz zaman Hegel'de açıklamaları olan kişilerdir. Yani Hegel e e olmasa olmayacak kişilerdir aynı zamanda. Bu 20. yüzyılda da devam etti. Ha şimdi orada işte orada ilgilenip Heidegger, Hegel'i çok ciddiye alarak yani Hegel batıda ulaşılabilecek en büyük noktaya ulaşmıştır. Acaba bundan başka bir şey olabilir mi diye en başından beri öyle bir nokta geldi. Yani Hegel'i reddetmiyor. Tamam Hegelcilik oldu. Tamam bunu da yapalım ama şimdi başka bir şey e, olabilir mi diye en başından itibaren başka türlü düşünülebilir miydi? Mesela düşünce mantık olarak ele alınmayabilir miydi? Düşünce illa da politikayı ne diye ele alınmayabilir miydi? Düşünce e, güçsüzlük olarak ele alınamaz mıydı? Diye bir takım şeyler önerdiği için. da bir yerde o bakımlar aynı gerçi olduğu için onun şeyini e, bir yerde tekrarlıyor. Çünkü zaten Deri ilk kitabı Husserl üzerinde e o kitabında diyor ki Husserl hayran olacak felsefe yaptı ki fenomenoloji adını verdi Hegel Fakat Hegel'i okumadığı, bilmediği ya da işte derinlemesine incelemediği için Hegelciliği tercih etmeliyiz ona diyor. Dolayısıyla Hegelci bir ciddi anlamı var. Bu bakımdan hatta işte 3-4 tane Hegel üzerinde kitabı vardır ya da semineri. Bir Hegel ve Yunanlılar öbür Hegel ve Hegel'de eksperiyans, tecrübe deneyim kavramı belki oradan. Yani Hegel bir şekilde tecrübe edilebilecek her şeyi tecrübe etti gibi. Dolayısıyla onun dışında bir şey olabilir mi? Tabii ki bu işte Fransa'da mesela Georges Batay da böyle bir soru sormuştur. İşte cevap olarak Hegel'de ne bileyim erotizm yoktur. Erotizmı inceleyebiliriz gibi e, şey. Ama aslında imkan yok yoktur demeye onu da. Yani başka türlü bir şekilde dile getirilebilir mi bu Hegel'deki felsefi şeyler diye. Dolayısıyla Hegel'den sonra hiç kimse tabi Hegel'den kaçamaz. Bazı şeyler saf vardır. İşte bir zamanlar Türkiye'de 60-70 yıllarda Rusya'da yayınlanan kitaplar çeviriyordu. Onlar da işte Hegel idealistir, Mars e, materyalistir, Hegel'i Marx servisine çevirmiştir. Ondan sonra bunu biyolojide... gelir Ondan sonra da örnekler veriyorlar, diyalektik, mantık, hepsi Hegel'in mantığından alınma, çalınma şeyler, ayrıca mesela. Öyle bir e, şeyde e, basitleştirme oldu ama başka... Keza mesela varoluşlar da, işte şey, e Hegel'de varoluş yoktur diye. Olmaz olur en başından beri var falan. Bu soru acaba yani batı metafizinin en önemli noktasına gelse başka türlü bir şey yapılabilir mi gibi bir felsefi sorun var. Bu arada He He, de bir yerde öyle bir şey yaptığını hem iddia ediyor hem de diyor ki günün birinde öldüğüm zaman bütün yaptıklarının hiçbir şekilde hiç kimseye hiçbir şey e olmayabilir hiçbir etkisi, sanki hiçbir şey olmamış gibi her şey devam edebiliyor, değil mi aynı zamanda? Bu, bu da işte yani, dolayısıyla olan şeyleri anlatıyorum, dolayısıyla belki de olan şeyleri kendisiyle birleşip yapılabilir diyor. Çünkü Engel'de o da Yani Engel, ben oturup tabii bir takım şeyler üzerine felsefe yapmıyorum. Zaten dünyanın kendisi aklı ve tarihi falan geliştiriyor, onu açıklıyorum diyor. E Derinada işte yazdığı bazı gene dünyada zaten olan şeyler olduğunu olarak gördüğüne göre. Bu, şeye geleneğe diyelim. Kenardan göz kırpıyor. Daha doğrusu onun şöyle bir deyim var. Aynı girişinde söyleyebiliriz. Bir ayağı batı ve bir ayağı dışarıda Diyebiliriz. İki arada bir derede gibi. Evet. Eee Marks varlığının nedeni bilinçim değil. Eee dediğimiz nedeni kendi varlığının görüntü. Görüşünden yola çıkarak var olan sosyokonik yapın. Insan yaşının içimdendiğinde şekilden söylediği söylüyor ki bu doğrudur geldi yani, yani, uzaylı oluyor. Aldı bir alt, e, alt yapıyor. Ya yani bu fiziki ortam ve toplumun düşünceleri bizim hayatımızın bir Bunlara geldi fark ya bizde. Evet. Bunlara geldi de var. Mao'nun dediği. Yani ilk defa Irak'a gel bunları gözleme getirdik zaten. Bu Mao'nun dediği Yani bizzat kendi varoluşu materyalist yaklaşım ala yani ter, tersi bir şey. Hayat Hoca uzaylı olduğunu desem de gelip ya biraz yani biraz bilinci değil de maddi öpten benim varlığım olması bilincim de olmazdı diyor. O zaman biz Hegel'den ne anlayacağız, yani şöyle mi anlayacağız? Bilincimin nedeni benim varlığım değil, varlığımın nedeni biz kendi bilincim dediği dediği iktidarist mi kaydedi? E işte çok yanlış bir çünkü Hegel şey. zaten ben, Ka Ka Kanta Bey'de. Halbuki yani. bir kere şey, Marks'ı mahvetti hocam. Bir kere Marks'a Hegel'e Marks gelip ben tersine çevirdim sözcülüğüm 1848 yılında söylemiştir. Hegel hocam yani materyası mı yoksa maddeci? Hegel hani, felsefede hiçbir anlamı yok ki onların. Tersine dönüyor her şey çünkü. Madde zaten ideye oluyor, ideye madde oluyor, toplum bilinç oluyor, bilinç tersine oluyor Ama ve tersine döndürdüğünüz zaman geri içinde oluyorsunuz, çember çünkü. Marx'ı da ödüyor o zaman. İşte onu anlatıyorum. Marx'ı 1848 yılında beni geri tersine çevirdi demiştir. Çünkü o zamanlar bu modaydı. Mesela yani felsefede modadır. Hatta bunun Yunancası Anapoda. Okullarda eski Yunan'da ders olarak veriliyor öğrenci alın şunu tersini anapoda şey çünkü ayaklar ayaklar e, tepede, kafa aşağıda 1980 yılında söylemişti de 1863 yılında engelse yazdığım mektupta dün akşam kapitali yazarken Hegel'i tekrar okudum bu adamın azmetmek çok zaman gerektiriyor ben azmedi İnşallah bugün ben doğan çocuklar hazmeder diye bir söz söylemiştir. Hatta feministler çok hızlı bu söze. çünkü orada de itibaren doğan çocuklar da erkek çocuklar demiş şey olarak yani belki ağzından öyle çıktı da şey yazısından yani Marx ne geldi ilişkisi o kadar basit değildir. Biz bu arada Marx Alman ideolojisi diye bir kitap yazmıştır çünkü Hegel öldükten sonra bu 1930'lara yayılan bir kitap. Hegel öndükten sonra Almanya'da solcuya gelciler sadece Hegelciler vardı. Solcu hegelciler Hegel'in işte bu diyaretliğini gündeme getirerek her zaman tersine dönmeleri ele alıyorlardı. Feuerbach başladıydı. Sağcı hegelciler ise Hegel'in bu devletin temel olarak alınmasını gündeme getiriyorlardı. Ki sağcılardan solculara, solculardan sağcılara da geçişler oldu. Marx'ın önce solcu hegelcilerden başlamıştı ama Alman ideolojisi adlı kitabında solcu hegelcilerin her birini Feuerbach dahil. Teker teker alıp Hegel'i anlamadıkları için, diyaretliği anlamadıkları için, ee, eleştirmiştir ve asıl Hegel şudur diye bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu da bir sorun. Yani o kadar basit değil. Çünkü Marx Hegel sonrası bir dönemde önce solcu Hegelciler derken sonra solcu Hegelcileri de aşmışlar. Yani kendine özgü felsefesinin şeyinde maddeciliğin üzerinde daha çok engel kurmuştur Çok o kadar aldırmaz çünkü doktrin haline getirmeye çalışmaz ee, Hegelci olduğu için hatta. Çünkü Hegel felsefesinde şimdiye kadar bütün çünkü bu arada bir şey daha söyleyeyim, madde ve idealizm kavgası 18. yüzyıl Fransız'da çıkmıştır. Önceden yok. Yani e, eski Yunan'da mesela çünkü sözcüğü zaten görmek fiilinin bir e, şekli. Yunanca'da. şu anda materyalist olarak görünen Demokritos da ideal sözcüğünü kullanır. Ideal çünkü içerisinde yani gözümüzün önüne gelen hatta tam ters bir şey. Maddenin görünür hale gelmesine ideal deniyor. Ege geldi de de o anlamlıdır Somut bir şeydir. Gerçekliği kendisi İdea'dır. Ha, yani İdea ve materyalin kavramı 18. yüzyıl Fransız'ın da e, Tanrı'ya inanma inanmama şeklinde çıktı, felsefeciler arasında. işte büyük 18. yüzyıl maddecileri vardı, Dolmah, e, Femlametri'yi falan. Onları da sevmez Marx. Marx gidelik onlara mekanik maddeci demiştir. Çünkü Egel yani o arada diyaletliği çıkardı. Dolayısıyla burada bir sürü sorunlar ortaya çıkıyor. Belki bazı marçlar uğraşıp tekrardan yeni bir şey yapma, Alpistar mesela yaptı bence, beceremedi belki ileride olabilir de. Yani bir kere eski etiketlerle çıkılmaz çünkü Hegel'in felsefesinde diyalektik zaten öyle bir şey ki bilinç kendi kendine tersine, tersi yani dünyanın kendisi bir yandan toplumsal olan şeyler bireylere geliyor, bireysel olan toplumu, bunlar sürekli olarak dönüşüyor ve çember olarak gidiyor. Dolayısıyla aynı anda hem varlık, maddedir diyor biliyoruz. Aynı zamanda madde bilince dönüşüyor insan denilen yaratıkla diyoruz. Ve şey, bir noktada mesela Hegel, Mars çok daha fazla idealisttir. Klasik Türkçe'de idealist dediğimiz zaman bir insana düşündüğümüz anlamda. Çünkü gelecekte insanlığın daha iyiye gitmesi için aydınlanmacılar gibi uğraşır. Oysa Hegel acımasız bir şekilde maddi olarak insanlar savaşır. Kavga eder, i̇şte şeyleri vardır, tutkuları vardır ve bunlar yoluyla tarihi yaparlar yoksa iradeleriyle değil. Tamamen ne gelden alınma bir şey olmazsa. Yani Marx bence e, bu arada aynı alıntı yapayım. Marks egecilerin en büyüğüdür diyor. Aynı e, gels. Evet, <gülüyor> Marks egecidir tabii yani egel olma. Yani bu arada mesela Marx'ın bizi 40 bin el yazmaları var orada yabancılaşmanın or kapitalizmin, yabancılaşmanın ortadan kalkması yabancılaşmanın bizzat kendisiyle mümkündür derken ortadan kalkması diye çevirdiğim yerde avfemuk kullanır. Avfemuk işte gelin Gene e, kavramı. E, o yüzden Artus ondan dışarı çıkalım falan filan dedi. Yani gerek e, kullandığı sözcükler gerek e, iddiaları açısından hegeliniz devamındadır. Ama Hegel bir 820 Avrupası'nı görüyordu. bir 48 yılının Avrupası'nı inceledi. 1848 yılının Avrupası'nda mesela proletarya kalkıp gelişti ya, o yüzden de o yüzden de alabilir zararlı farkları ama o düşünce olarak bana ya ben öğrencilerimi yasaklıyorum. Şu maddeci, şu olan soran ilkokul öğrencileri gibi bir şey. Çünkü bütün filozoflar aynı zamanda maddeci, aynı zamanda ideariz ideariz kelimesine verdiğiniz anlam açısından çok farklı yerlere gelebilir. Evet, Platon idealisi, Hus serdili idealisi, ayrıca idealist olmak da bir şey değil. Yani e, temel olarak bir takım formüllerin ortaya çıkarılabilceği görülür kılca anlamına gelir çünkü felsefede e, şey e, anlamını. Onun için işte bunları söyleyeyim dedim açmak için. Hocam ince Antimena üzerinden anti Demokritos dediniz. Demokritos ideal sözcüğünü bulardı. Sözcüğünü işte görülür alanlar görürken ortaya çıkan anlamını bulmuyordunuz. Hayır, diyorum. Yani görüm zaten ideya, ideyeli, bunu dünya içinde görmek demek. Görmek, yani film görünce görür, film. Ne dedi? Neler bildi yani? Marabu Evet, evet yapacağım. Görülmüştü. O zaman programı hatırlatmak. Öyle bir, evet, pardon, mi? Sekizde oldu. Aa pardon, beni sekiz buçukta bir yerde olmam evet. lazım da. Sadece evet. biraz daha kompleks olduğunu söyleyeyim diye. İşte size cevap vereceğim. Hocam, çok anlaşılmaz. Alıyorum da buradan bütün görüntüleri okumuşuma gelip. Sonra Yunus Bey, Sürat mı gelmişti? Eda Gemi öldü, Yunus Bey gördün mü? Evet. Aynı ağla. Demokrasi değilse o da yani görülür ağla çıkan yani bence yani bilince o zaman iken ihale etmek için maddeleşiyor. Evet tabii. Zaten iken de iç zaman zaman, olan her şey dışa dış olan her şey bir içe bir şey dönüşüyor. Oluyor, maddi son olmuş oluyor, değil mi? Hocam? Evet. O zaman maksiz Yani, yani diyalektik yani, kavramı kullanıldıkça yerden yani, çıkılamaz. Maddedi. Efendim? O zaman maksiz yanlış olmuş olur. Yani maddi yani Mars'ta, bazen bir şey söyleyeceğim, Mars'ta değil, Mars'larda tek yandı. Mars'ın kendisini okursanız o kadar işte mesela hegel borusunda ilişkiler şeyler Bu da yeterince hegelci kalıyor. Tabii tabii, yeterince hegelci kalıyor. Tabii tabii, Tabii tabii. Yani hegelden çok daha iyi. Teşekkür ederiz sunum için. Size de katıldığınız için yetişmemiz lazım hakikaten. Ben, Hazırız abi. Direkt Neyin zorundayız. Teşekkür ediyoruz. bir yerde olmalıyım.